Gönül sadasından hepinize hayırlı günler değerli izleyiciler kıymetli hocam Sadettin Ökten ve ben Deniz Kemal Sayar bir gönül sadası programıyla daha sizinle beraberiz. Hocam bugün iyi hayatı konuşacaktık. İyi hayat. Evet iyi hayat ile ilgili Aristo merhum diyor ki muallimi evvel evet. diyorlar muallimi evvel diyor ki erdemli bir hayat iyi hayattır. Yani insan ancak anlamlı, değerli, erdemli bir hayat sürerse o zaman hayatı iyi yaşamış demektir. Ee, kimileri de diyorlar ki, hayır efendim böyle bir hayat zaten pek mümkün değildir. Vur patlasın, çal oynasın yaşayacaksın. Hedonistler onlarda. Aristoödemoni diyor. Hmm. Hedonistler ise, e, hayır hedoni diyorlar. Yaşadığımız her andan sonsuza kadar, e, sonuna kadar... Dibine kadar zevk almaya bakalım. Zaten bu alem fani, her şey geçici. Yediğimiz zaman çok yiyelim, efendim. E, her türlü şeyi zevk verecek maksimum ölçüde tüketelim. Hatta ve hatta Roma'da şöyle bir şeyden bahsedilir, alışkanlıktan bahsedilir. Zevk için yiyorlar, fakat bu zevki bir daha yaşamak istiyorlar. Sonra kendilerini affedersiniz kusturuyorlar, yani bir, bir daha, daha yiyorlar. Aynen. Sonra bir daha yiyorlar filan. Ee, yani modern insanın da e, ikilemlerine baktığınız zaman daha böyle bugün e, ve hemen haz eksenli yaşama evet. şeklinde bir e, ağırlık görüyorsunuz. Yani bir yönelim e, görüyorsunuz. Daha biz erdem eksenli hayatı, değer eksenli hayatı, ilkeler doğrultusunda ilkelere müteveccih yaşamayı biraz daha göz ardı ediyor gibiyiz. İyi hayatı siz nasıl tanımlarsınız? Ne size göre iyi bir hayattır? Yani sizin kendi tecrübenizi ben çok merak ediyorum hocam. Tabi çok muhterem bir e, pederin ve e, valide'nin e, dizinin dibinde büyümüşsünüz. Herkesi annesi babası evet. muhteremdir. Ben on bakımdan evet. değil de isterseniz Aristotadan başlayalım. Tabi. Şimdi yani erdemli bir hayat iyi bir hayat dediği zaman Aristoteles zımnen şu kabulü yapmış oluyor Hı -hı. yani erdem dediğimiz değerler manzumesi Hı -hı. vardır ve Hı -hı. insan bunları bilir Hı -hı. bunlar sanki yani evrenseldir ve bu erdemi insanlar bilir Hı -hı. ki buna göre bir hayat kurgular ve bunu yaşarlar Hı -hı. acaba erdem denen bir değerler manzumesi her neyse o var mı böyle bir ...evrensel değer yani insanın doğuştan natal olarak getirdiği bir evrensel değerler var mı? Yok mudur hocam? Mesela cesaret her kültürde olumlu karşılanan bir şey değil midir? İyilik yapma, yardımseverlik bunlar iyilik yani bu tür daha ortak insanlığa mündemiş Şimdi ortak bunların, şeyler Şimdi bunların içlerini doldurmamız lazım. Hı -hı. Yani... Ee cesaret, yardımseverlik, iyilik. Benim tecrübelerim, okuduklarımdan Hı -hı. çıkan sonuç, her toplum bu bu kavramsal yapını içini kendi anlayışına göre dolduruyor, kendi değerlerine göre dolduruyor. Hı -hı. Dolayısıyla sözlü açtığınız zaman aynı kelimeyi Türkçe'sini ve yabancı karşılığını buluyorsunuz ama da, bu kavram eylemle davranışa geçip görünür hale geldiğinde çok farklı eylemlerle karşılaşıyoruz. karşılaşıyoruz. Evet. Benim gördüğüm budur. Dolayısıyla yani e, Aristoteles'in Erdem dediği şeyin belki hocası Platon'dan gelen, hı hı. çünkü o Platon Aristoteles'e göre biraz daha soyut, yani malumunuz o ...tümden gelin bir başka alemden... ...bu aleme iniyor... ...Aristo ise gözlemden bir başka aleme... ...çıkmaya çalışıyor... ...arada ciddi bir metot farkı var... ...yani Platon bir idealar... alemi düşünüyor... bu hissediyor... ...o idealar aleminden bu aleme... ...gelmeye çalışıyor... Me ...meşhur mağara metaforu... Aristoteles ise... ...biz şeylere bakalım... ...bu şeylerden ideaları oluşturuyoruz... ...diyor... Şimdi Erdem'de şeylere bakarsak... E, ...durum kötü. Yani... Şey diye kastettiği... ...günlük hayatın içinde... ...things diyorlar. Evet. evet yani... ...tesadüf acts and things. Hı hı. Yani evet. eylemler ve şeyler... Hı hı. ...eşya e, baktığımız hı hı. zaman... ...mesela işte diyor ki at ideası... Bir, ...üç beş at görürsünüz... Hı hı. ...oradan bir ideaya geçerseniz... ...ötekinde ise bir at idası var. En Hı -hı. basit o. Siz bu gördüğünüz at nesnesiyle onu karşılaştırıp diyorsunuz ki bu e, nesnesidir, bu da onun iddiasıdır Ama hiçbir zaman Hı -hı. E, bu nesneyle bu idea örtüşmez. Çünkü ida mükemmeldir. Hı -hı. Bu atın mutlaka bir kusuru olur. İnsan da böyledir. Benim anladığım kadarıyla Erdem dediğimiz şeyi e, insanlara ya peygamberler söylüyorlar, onun yani içini hı hı. dolduruyorlar. Ya da bilgeler söylüyorlar. Aristoteles bir bilge adam. Hı hı. Hocası e, Platon, onun hocası hı hı. Ve Sokrates ve Sokratesle beraber hadise insana dönmüş ve topluma dönmüş. Daha önceki düşünürler, filozoflar evrene bakıyorlar. İnsan hakkında konuşmuyorlar, pre-sokratikler. Ama Sokrat'tan sonra toplum ve insan gündeme geliyor. Benim anladığım kadarıyla bir e, yani bir bilge bir şeyler söylüyor. Bir, hmm. bir erdem aynı, e, tanımlıyor. O erdeme göre yaşadığınız zaman iyi hayat diyor Aristoteles. Yani burada tanımlanmış bir erdem var. Aynı erdemi aynı sözcü virtue İngilizcesi bunun yani fazileti eee Başkan e, kelime değişmiyor, Muhtevası ve şumulü değişik şekilde farklı dönemlerde peygamberlerde tanımlıyorlar, filozoflar da tanımlıyorlar. Yani kapitalist erdemle sosyalist erdem farklıdır, Müslüman erdemi de farklıdır. Hocam onunla ilgili Lewis Manford'un yıllar önce çok 10 yıllar önce yazdığı çok ilginç bir makale var. Diyor ki. Hristiyanlığın yedi ölümcül günahı modern kapitalizmin yedi sevabı haline gelmiştir. İşte buyurun. Mesela Hristiyanlık tamahkarlığı bir ayıp bir günah olarak tanımlar ama modern kapitalizmde tamahkarlığın adı girişimcilik olmuştur. Olmazsa olmazıdır tabii. <gülüyor> evet. Adam ne diyor? İnsan insanın kurdudur diyor. Yani Hobbes'in lafı bu yani. Evet. Ve, ve dinden kurtarıp şeyi yani siyasal düşünceyi e, seküler hale getirirken çok mühim bir lakırdı bu yani hmm. ve insanı bir insan tanımı yapıyor hmm. insan kötüdürle başlıyor hadise ya yani Tabii. aslında Batı uygarlığının hep ...mizantrop bir uygarlık olduğu dile getirilmiştir yani insandan kaçan insanı kötü belleyen evet. bir uygarlık olduğu evet. dile getirilmiştir hatta bir psikanalist var onun ilginç bir yorumu var diyor ki Avrupa'yı gemiler halinde terk etmelerinin bir sebebi de buydu diyor. Yani bakir yerlere gitmek, evet. kendilerinden nefret ediyorlardı. insandan nefret ediyor ediyorlardı ve uzaklaşmak istiyorlardı diyor. Çünkü insanlar da onlardan nefret ediyordu yani. Hı -hı. E malumunuz Avustralya nasıl kuruldu? İngiltere Kraliçesi ne kadar e, mahkum varsa... ...hem de şey yani ağır Hı -hı. suçlardan oraya sürdü. Hı -hı. E, Avrupa'daki dini gerilimden dolayı Amerika'ya gitti birçoğu vesaire vesaire. Yani iyi hayat dediğimiz şey hı hı. bence şöyle bir şey. Yani sizin aldığınız terbiyede öğretilen, size benimsetilen değerlere uygun bir hayat yaşıyorsanız siz kendinizi mutlu hissediyorsunuz. Çok genel bir şey bu. Yani kapitalist bir toplumda yaşadınız. Kapitalist değerlerle eğitildiniz. O değerlere uygun yaşıyorsanız Kendinizi mutlu hissediyorsunuz. Hı hı. Müslüman bir toplumda yaşıyorsunuz, Müslüman değerlerle eğitildiniz, o değerlere göre yaşayabiliyorsanız kendinizi mutlu hissediyorsunuz. Şimdi bu çok genel bir şey oldu. Şimdi bunun bir özel tarafı var. O da şöyle. Ama siz de insan olarak bir filiz var, bir tomurcuk var, hı hı. bir kök var. Acaba size öğretilen değerler? Hı hı. Bu filizi, bu kökü, bu tomurcu yaşatabiliyor mu yoksa öldürüyor mu? Yani bir şey arıyorsunuz siz. Bir e, işte e, Peygamberlerin söylediği o filizi, o kökü, o tomurcu yaşatan bir nefes. Bilgelerin söylediği peygamberlere giden yolda yol göstericiyse iyi, göstermiyorsa kötü. Özellikle bu postmoderniz çağda. Postmodernist çağda e, temel slogan hocam Anything goes. Her şey evet, müba. Evet. Her şey müba. Dolayısıyla kimse kimseyi kınamasın. Her şey birbirine göre görece. Evet. Hakikat diye bir şey yok. Evet. E, her şey herkes kendi hakikatini üretmekle memur. Evet. E, kimse kimseye e, ...kış demesin, kimse kimsenin hakikatini... E, ...kış demesin... ...böyle bir korkunç bir görececilik... ...buhranı içinde... ...bırakıyor bence bizi. Ama bu... ...eğer moderniteyi şimdi, bana güzel bir... ...kapı açtınız, ben biliyorum ki... ...çok iyi biliyorsunuz ama... ...orayı söylemediniz. Post Yani moderniteyi... ...bilirseniz, yani rasyoneltenin ...hayata ne kadar hakim olduğunu... ...hayatı Hı. domine ettiğini... ...ve sizi nasıl... Ee, köleleştirdiğini hı hı. hem maddeten hem manen bilirseniz postmoderniteyi e, bir noktaya kadar mazur görürsünüz hı hı. bir tür o demir kafesten kaçış kaçış hı hı. her şeye rağmen kaçış yani hı hı. kaçamayış kaçış yalmayak üst baş hı hı. perişan yara bere içinde istemiyorum bu kafesi diyor adam kaçış ama orada da görüyoruz ki... ...bir acı çığlık var. İnanamama çığlığı. Evet. Bunu görüyoruz. Geçen gün derste biraz anlatmaya çalıştım ama... ...tabii bizim insanımız... ...çok da deneyimli insanlar var. Yani bir din görevlisi vardı derste. Batıda bulunmuş... ...doğuda Hı. bulunmuş vesaire. Ama... ...bir Müslümanın... ...ben yani psikolojik olarak... ...o hali yaşamadım... Ama bilgi olarak biliyorum. Yani inanamamanın hı hı. ne kadar büyük bir yük ve sıkıntı olduğunu biliyorum. Hı hı. Düşüyorsunuz bir kör kuyu her şeyiniz var. Sağlığınız, paranız, bilginiz, reputasyonunuz, ne bileyim ilminiz filan filan ama inanamıyorsunuz. Postmodernette bu işte. Ve o çok derinden gelen bir çığlık. Lakan'da mesela bunu görüyoruz. Çok derinden gelen bir çığlık. Hı hı. Bazıları, tabii o büyük kader yani. Öne günün gibileri falan. Ondan hı hı. biraz daha erken gerçi ama... E, ...gelip şeye bağlanıyorlar yani. inanca bağlanıyorlar. İyi bir hayat. neticeyi i şöyle söylemek istersek. Çok basmak alıp olacak ama şöyle. Yani sizin sahip olduğunuz değerler malzemesine göre yaşayabiliyorsanız, mutlu oluyorsunuz. O da iyi bir hayat zaten işte. Yani insanın davranışları, eylemleri ve değerleri birbiriyle örtüşüyorsa, Örtüştüğü ikisi arasında evet. büyük bir uçurum, bir yarık yoksa, söylediğimizle yaptığımız birbirini tutuyorsa, İnandığımız inandığımızla yaptığımız birbirini tutuyorsa, kendimize yabancılaşmamışsak, evet. psikolojinin buna güzel bir tabiri var hocam, iç bütünlük diyoruz. İç bütünlük. İç bütünlük yani ha, e, özü sözü hoş, bir olmaya güzel verilen bir şey. isim ee, bakın iz... Türkçe ne kadar güzel değil özü diyor bakın Evet. özü ve sözü evet. çünkü söz de bir eylem Hı -hı. yani sırf davranış değil söz Tabii. de bir eylem Hı -hı. öz ve söz özü bilmeyiz biz Hı -hı. ama özü herkes kendi özünü bilir Tabii. ve o söz kelam ile öz örtüştüğü zaman işte o zaman e, rahat Mesela e, size göre rahat olmayabilir ama adam kendisine göre rahattır. İyidir çünkü niye? İçir. Gönlü ferah adamın. E, benim anladığım kadarıyla böyle bir hayat. Ama hiçbir zaman malumunuz yani idealle reel örtüşmez. İdealden reale inerken mutlaka bir taviz, bir ödün, bir hasar söz konusudur. Orada da orada da belki hocam bilmemiz lazım. Yani. Evet. Orada da bazen şöyle problemler olabiliyor. Müsaade buyursanız onu da ben değineyim. Lütfen tabii. Mesela bazı e, dindar insanlarla karşılaşıyoruz. E, biz mesleki anlamda karşılaşmalardan bahsediyorum. Kendini çıtayı o kadar yukarılara koymuş ki yani e, o kadar mahviyetkar bir varoluşu kendine ilke benimsemiş ki hiçbir zaman oraya ulaşması mümkün değil. ...dolayısıyla sürekli kendini kırbaçlayıp duruyor. Ben kötü bir Müslümanım. Ben şunu yapamıyorum, ben bunu yapamıyorum. Sürekli e, o ulaşılması çok güç, zaten çok güç olan hedefe ulaşamadığı için... ...kendini kınayıp duran, nefsi levvam eden, bir, bir adım öte gidemeyen bir insan tipi. Ben özellikle hanımlarda çok rastlıyorum buna. E, i̇nsanın kendi nefsini kınaması çok güzel. Kur'an-ı Kerim de bize öğütlüyor... Ama kendini kınama bir süre sonra bir felç olma haline dönüşüyor. Yani her şeyi için bir mazerete dönüşüyor. Ben zaten işe yaramazın tekiyim bunu yapamam. Ee, özrüne dönüşmeye başlıyor. Bu çok tehlikeli işte. İnsan hani hav ve reca arasında olmak e, deniyor ya. İnsan hiçbir zaman Allah'tan ümidini kesme lüksüne sahip değil böyle bir tabi. böyle bir hibre e, sahip olamayız dışında. yani. Çok Öyle. güzel bir kelime. Sizin bitirmenizi hı. bekliyordum. İki şeyi hatırlattınız hı hı. bana. Birisi şu eskilerden benim öğrendiğim aşırı hı hı. mahviyet, tekebbür ifadesidir. Tabii. Tabii. Aşırı mahviyet tekebbür ifadesidir. Evet. Mahviyette ifrat tekebbür ifadesidir. buyurmuşlardır. Hı hı. Mahviyette evet. ifrat. Hı hı. Örneklerinde gördük yakın çağlarda. Evet. <gülüyor> böyle bir mahviyetkarlık şampiyonluğu yapanların ülkeyi nasıl kana buladığını... gördük maalesef. Evet. Hmm. Teke bir ifadesidir o. Biz kuluz kulluğumuzu... bileceğiz. Olay o yani. Evet yani işte böyle bir şeyde. O kadar yarışmacı bir toplumda yaşıyoruz ki iyi hayatı böyle aslında samanlıkta iğne arar gibi arıyoruz. Yarışmacı toplumlarda özellikle modern batı toplumlarında insanlar bir süre sonra kendilerini yeterli hissetmemeye başlıyorlar. Yeterince mükemmel hissetmemeye başlıyorlar ve yarışmak yerine yarıştan tamamen çekiliyorlar. ...zaten çok enteresan bir şey var... ...konu konuyu açıyor... Tabii. Bir, e, ...Fransız sosyoloğun bir... ...tespiti var... ...depresyon için... ...la fatigue d'être diyor... ...kendi olma yorgunluğu... Hı. ...ben Hı. çok şairane buluyorum... ...bu isimlendirmeyi... E, ...Frans'tan düşünüyorlar... ...yani çok kuvvetli bir felsefe geleneği var hakikaten... Düşünüyorlar. ...ve çok evet. kreatif düşünüyorlar hocam... Evet. ...yani Anglo-Saksonlar'da... ...böyle bir yeknesaklık var... ...sıkıcılık var... Fransızlar imajinatif enteresan. E, Akdeniz bu yani şimdi gel de söyleme yani eyvallah. Çok acayip bir memleket. Şimali okyanus, maaş batısı okyanus, güneyi Akdeniz acayip bir memleket yani e, Buyurun, tü, evet. o noktada Türkiye'den daha şeyler yani e, şanslılar mı diyeyim. Ben coğrafyaya çok ehemmiyet veriyorum eee Bugün coğrafyanın insan üzerinde çok büyük tesiri var. O büyük o büyük bir şey yani büyük bir tuval, Hı -hı. üç boyutlu ve hareketlisiz içinde yaşıyorsunuz. Hı -hı. Takdirin tuvali o yani ol, olur şeydi. Rahmeti Tosun Bey söylerdi. Sonbahar rahmet Ahmet Tosun Bayrak, Tosun Baba. Tosun Baba Tosun Baba buyurmuştu ki ...yahu hoca... Gö gökyüzüne bak. Ben çok bakarım gökyüzüne. Rahmeti annemden gelir bana bu." ...dedim baba ne oluyor... ...bu tuvale bak dedi... ...kaç yüz kilometre kare... bu ...Handıca'daki evinden... ...Sema'ya... ...sonbahar bakıyoruz... Hmm. ...muhteşem dedi mi... ...pasteller, güneş batıyor... ...bulutlar, rüzgar... ...oynuyor... Dedim, ...dinamik bak bu diyor yani... ...ışık hmm. var, gölge var... adam ressam aynı zamanda yani... ...kolaj üstadı herif yani şey öyle... ...renklerle oynamış bir adam... Ve dedi yarım saat sonra bu, bu, bu, bu, bu tablo bitecek, bir daha da olmayacak dedi ha. Hiçbirbirinin tekrarı yoktur bu işte dedi. Hmm. Şimdi coğrafya böyle bir hadise. Tabii e, her yaşadığınız hmm. deneyim size bir damla bırakıyor. Bu hadise orada da 30 sene oldu. Hmm. Ama hala kalıyor bende yani. Şimdi Fransa'ya bakıyorum. Hmm. Bir tarafıyla manş, hmm. kanal, İngiliz Channel Bir tarafıyla okyanus, Burası, Britanya çıkıyor. Aşağısı Akdeniz. E tabi. E, zaten düşünce biraz evvel de buyurdunuz. Kreatif olmazsa düşünce olmaz o. Tekrar olur. Tabi. Topçu söylerdi. Düşünce kreatif olacak yani. Bir şey, bir şey üretecekseniz. Bir söz, bir ifade. Neticede Fransızların böyle bir boyutu var. E, bizim o bakımdan Karadeniz'imiz daha monis. Ama Hı -hı. bizim de ...hiç unutmayalım ki... ...Orta Asya'mız, Orasanımız, ...Bahar'ımız, Belh'imiz var... ...ve İran'ımız, İsfahan'mız var... ...biz de oradan besleniyoruz... ...aşağıda haremeynimiz var... ...yani bunlar da öyle... ...yabana atılacak coğrafyalar değil... ...sırf coğrafya olarak söylüyorum... Hı hı. ...çok güzel... ...yani... E, ...düşünce böyle bir hadise... ...e tabi yani... ...değerlerle hayatınız örtüştüğü zaman... ...kendinizi mutlu hissediyorsunuz. Ee, ama hiçbir zaman... reelle ideal onu da bileceğiz. Ve kendimizi de çok suçlarsak... ...o zaman bir manada... ...sanki kaderi suçlamış gibi oluyoruz. Yine eskilerden... ...ne verseler ana şadi... ...ne kılsalar ana şahat. Yine eskilerden... ...evladım... Hocam bunu bir daha tekrar edebilir miyiz acaba? Bir kez daha rica ederim hesabını, sizden. Ne verseler ana, ana şadi... şadi hı. ...ne kılsalar ana şahat. Bir de e, sizden bir açıklama rica edelim. Yani ona ne verseler mutlu oluyor, şad hı hı, oluyor. Hı. Ne yapsalar ona da mutlu oluyor. Ne yapsalar? Ana şad. Ne kılsalar ana şad. Hı. Ne verseler ana şadi, ne kılsalar ana şad. Hı. Madem geri geldi, hem buradan o e, Derman abimize de bir hürmet yollayalım. Evet, Hocanın Ömrümün Bereketi adlı kitabının ikinci cildi çıkmış. Evet. Ben o ilk cildini çok büyük bir zevkle evet. okumuştum. Harikulade beyitler, böyle hiçbir yerde tesadüf et etmediğim şeyler e, görmüştüm. Evet, mahfuzat. E, Mahir Bey geleneği bu işte. Evet, eyvallah. Mahir Bey geleneği bu. Uğur de devam ediyor. Ondan öğrenmiştim. Hı hı. Ele geçmezse eğer sevdiğimiz... Çare ne? Eldekini sevmeliyiz. <gülüyor> Çok güzel. <gülüyor> Çok güzel. Ele geçmezse... Neyse eğer sevdiğimiz... Eğer sevdiğimiz... Ben bazen beyitlerde kendim de uyduruyorum ama böyle ne yapalım? Hı. Ne çıkar yahut? Ne çıkar? Eldekini sevmeliyiz. Veya çare ne? Şeye bakarsak, avruza bakarsak ne çıkar daha doğru oluyor. Hı. Ele geçmezse eğer sevdiğimiz ne çıkar? Eldekini sevmeliyiz. Bu bir psikolojik sağlık için mükemmel bir e, formül hocam. Bunu de söylemiş birisi zaten yani anonim. Evet. evet bakın tabii. Yani psikolojik sağlık için e, fevkalade faydalı. Çünkü psikolojik sıkıntıların önemli bir kısmı insanın değiştiremeyeceği şeyi değiştirmeye, değiştirmeye zorlamasından oluyor. Yani... Ee, o zaten bana verilmiş. Ben onu sevecek, benimseyecek, kabullenecek yerde hayır o başka türlü olsun diyorum. Karı koca kavgalarına bakıyorsunuz mesela. <gülüyor> Eyvah. Karı koca kavgaları. Diyor ki kadın e, kocam benim istediğim gibi olmuyor. Erkek karım benim istediğim gibi olmuyor. Ne yani ayıp, ne ayıp mi ya? Onu öylesiliği <gülüyor> içinde, kendiliği içinde, kendi biricikliği içinde kabullen ve sev. Eldekini sev. Kafanda bir hayal büyütme. Değil mi? Karım şöyle olsaydı ben onu daha çok severdim değil mi? Değil mi? Eldeki haliyle seve. Evet eyvallah yani kader böyle bir hadise. Dolayısıyla yani... Bakın bana çocukluğumdan... Tabii Hı -hı. ilk gençliğimden... Ailemden ve çevremden gelen... Küçük Hı -hı. çok yerel görünen şeyleri söylüyorum. Siz diyorsunuz ki... Bunun psikolojilerinde karşılığı var. Hı -hı. Evet. Tabii. Bu yani. tabii. İyi hayat işte bu. Başka ne olabilir yani? İyi hayat yetinmeyi bilmektir de diyebiliriz belki hocam. İşte bu kadar. İktifa etmeyi evet, bilmektir. Evet. İşte bu kadar. Daha ne olabilir başka yani? Modern insan işte sürekli kendini kamçılayan bir varlık. Sürekli diyor ki iyi hayat başka yerde. Benim olmadığım yerler yemyeşildir. Benim olmadığım yerler çok güneşlidir. Hep bir halden şikayet durumu var. Geçtiğimiz günlerde artık yaşı 70'e ulaşmış bir beyefendiyle konuşuyordum. Bana bir Allah dostunu anlatarak dedi ki, bir defa bile şikayet ettiğini görmedim. Evet. Hep kulluk hali ve bilinci içinde yaşıyordu. Bana çok uzak bir hedef geliyor, yani zor bir hedef geliyor. Fakat bunu ne kadar yakalayabilirsek galiba hayatlarımızda o kadar şahidi olacağız, o kadar Değil mutlu mi? olacağız. Evet. <gülüyor> ee, Tabi. Yani Resulullah Efendimiz de Selam üzerine olsun Müşteki olduğu hiç duyulmamış Nasıl olsun ya yani? evet. evet Halden şikayet Aslında insanı Biraz zehirleyen bir şey Şimdi yine Eskilerden bir şey Allah'ın Kuldan razı olması kolaydır evladım Kul Allah'tan daha zor Razı olur hı hı ya efendim baba bu nasıl söz hı hı. şimdi anlamazsın sonra anlarsın buyrulmuştu biraz da işaret edince sana verilen şeyden mutlu olmadığın zaman ya o şu da şöyle olaydı dediğin zaman işte rıza maksadı şey oluyor mesela bazıları dua edemezler kendileri için hı hı. ümmeti ederler Hatta şöyle birbirinize dua edin. Yine buyuruluyor bazı toplumsal yapılar içinde. Hı hı. Birbiriniz için isteyin. Hı hı. Yani şu kardeşimin de şöyle olsun filan filan yani. Karşılıklı. Ne kadar güzel Kulun bir şey. Kulun Allah'tan yani. razı olmasın zordur evladım buyurulmuştur. Hı hı. Sonra anlaşılıyor ki hadise. Yahu şu işimde şöyle olaydı filan dediğiniz zaman. Hı hı. Ya bu bir bekle bakalım biraz. Yani Hı -hı. ama bu böyle yani işte dedik ya reel ideal meselesi biz kulur. Yani ben o, bazen hocam e, görüyorum mesela insanlar modern psikolojinin e, uğraşmadığı, giremediği yerlerden birisidir o tabu alanlardan bir tansir, dini alan, manevi alan. Yeni yeni aşılmaya başlandı fakat. Modern psikoloji biraz Freudiyen öncülere, biraz değil çokça Freudiyen öncülere yaslandığı için... ...ve Freud da bir tanrı tanımaz olduğu için... E, ...o sahalarda dolaşmak sanki bilim dışı alanlarda e, at oynatmak gibi geliyor. Yeni ee, bir paradigma lazım size. Yeni bir paradigma bir, lazım. Kon gelecek bir şey Tabii. söyleyecek. Yani sezgiyi, subjektiviteyi, maneviyatı... ...getirip bilimin ortasına dikecek... Evet. ...bir yeni paradigma lazım bize. Evet. İşte bu tür... ...şeylere... ...bu tür konulara psikoloji biraz ters baktığı için... ...herkesle konuşulamıyor galiba. Fakat beni... ...iyi kötü bildikleri için... ...konuşuyorlar benimle Hı -hı. bu mevzuları. Bir tanesi bir gün geldi ki... ...Allah'a çok kırgınım. Hı. Başka birisi diyor ki mesela... ...Allah'a karşı içimde çok öfke var... ...çünkü beni hiç görmüyor... ...benim dileklerimi hiç kabul etmiyor... Ne güzel... ...çok koşma gitti benim... Aslında... Ama. ...aslında... E, ...yıllar önce şimdi hep e, çağrışımlar zincirinde gidiyoruz... ...yıllar önce... E, ...bir... E, ...paneldeydim... ...o zamanların çok maruf böyle sol politisyenlerinden biri... ...sol politikaların maruf isimlerinden birisi benim İslamla işim filan yok tamam ilgileniyorum bu Müslümanlarla onların halleriyle filan ama dedi hı hı. E, ben ateistim Tanrı tanımazım ve halimden çok memnunum e, yani sakın beni yanlış anlamayın ben hidayete filan ermeyeceğim filan dedi orada birisi tamam, de peki, tamam, <gülüyor> tamam. Ne güzel. birisi de dedi ki yani bir insan bir şeyle çok ilgileniyorsa bilinçaltında onu rahatsız eden bir şey vardır. Yani evet. sen buralarda çok dolaştığına göre... Dikkat et. E, evet dikkat et. Yani buralarda bir hassasiyetin var. A ayağın kayıp Müslüman olmayasın ama. <gülüyor> evet. Dolayısıyla bu e, mesela bana iki tane hanımefendi bunu değişik zamanlarda söylemişti. Aslında öfke eden de kırgın olan da naz ediyor. Tabii. tabii. Diyor Biraz. ki... Senden başka duyanım tabii, yok, tabii. senden başka benim feryadım... işitecek tabii, yok. Tabii. Hadi duy artık yani. Tabii. Hadi, hani e, Hazreti Musa'nın e, Tur Dağındaki nidası var ya. Ya Rabbi bana kendini göster tabii. diyor. Ya Rabbi beni göremez diyor ya. Yani. <gülüyor> evet. Ama böyle cilti tabi. Yine pederden açıldığı şey. Hı -hı. Farsça bir şey söylüyor. Bahuda divane başu, Ba Muhammed bayed. Allahla Dostça sitemle konuşabilirsin Yani ona halini arz et Yalvar yakar hı hı. Sitem et hı hı. Şikayet et ama Hazreti Peygamber'e Gelince edep üzülü olmak Zorundasın Tabii. Çok güzel Bahuda divane başu, Bah Muhammed bah edep Sesini yükseltmeyeceksin Yüzüne dik dik bakmayacaksın Vesaire hı hı. Uzun uzun e Ne dermiş şey yahu Küçük Senefen Hazretleri hı hı. Yahu demiş Allah'ımız var ne gamımız var Allah'ımız var ne gamımız, ne gamımız var, var tabii. Hocam işte bu Modern hayatın içinde Biz meleklerin hışırtısını Duymuyoruz Bir yönetmenin e, Bir filmi vardı Berlin üzerinde Gökyüzü diye e, Orada bir melek insanları hep takip eder Film boyunca ee, melekler aramızda yaşıyor ama e, biz ancak gördüğümüze inanan modern e, pozitivist kafalar olarak e, onların aramızda bizim işlerimize yardım edebileceğini e, Allah'ın inayetiyle aramızda dolaşabileceklerini duymuyoruz, görmüyoruz, görmek istemiyoruz. Evet. Bugün e, insanın iradesiyle her şeyi yaptığını zannediyoruz gaybi kuvvetlerin tesirini ihmal ediyoruz. Gayb gaybın kuvvetleri belki bizim bir işimizi kolaylaştırıyor. Ben Değil bunu mi? kendi hayatımda şahsen Değil defalarca müşahade etmişimdir. Yani bir iş olacak bir iş olu verir. Olmayacak bir iş oluru verir. Birdenbire önünüze halılar serilir. Evet. Ee, bir hatıramı nakledeyim. Bu programda tamam. geçen sene anlatmış mıydım bilmiyorum. Olsun. Tekrar ee, da fayda var. Biraz da sizi de dinlendirmiş olayım. İbret bir hadise mutlaka. Ee, yıllar evvel e, Almanya'da bir sosyal psikiyatri kongresi düzenleniyor. Yıl 1994. Kaç sene olmuş? İşte 25 sene olmuş. Ee, ben de asistanım, son sene asistanıyım ve bir tebliğ gönderdim oraya. Tebliğim de ...bu tasavvufi iyileştirmenin e, nasıl Anadolu'da etkili olduğu... ...psikolojik rahatsızlıkların sağaltımında e, olduğuna dair bir tebliğdi. İlginç buldular tebliği. Dediler ki biz beğendik bunu hem basacağız hem size konuşma hakkı veriyoruz bu konuda. Lütfen gelin buyurun. Fakat o dönemde yine bir döviz şeyleri oldu. Döviz çok yükseldi filan. Ben cevabım dedim ki ben gelemeyeceğim. Kusuruma bakmayın. Ee, Türkiye'de ekonomik durumlar pek iyi değil. Ben asistan maaşımla oraya gelip gitmem mümkün değil. Lütfen buyurun gelin dediler. Kongreden sizden ücret almayacağız. Hmm. Size bir de şey veriyoruz dediler. Bedava barınma veriyoruz. Ee, barınmanızı da biz karşılayacağız. Fakat e, uçak biletleri de çok pahalandı filan. Ben yine çok teşekkür ederim gelemeyeceğim diye... ...nezaketiniz için teşekkür ederim diye bir mektup yazdım. Bu sefer karşıdan yine bir faks, azon fakslarla haberleşiyoruz. Faks, bir faks geldi. Tamam, bıçak biletinizi de alıyoruz. Lütfen buyurun gelin. Artık, Yeter ki sunumunuzu şey yapın. Artık yapacak bir şey yok. Kaçacak evet. bir yer yok. Her neyse ben gittim Hamburg şehrine. Tebliğimi verdim, alaka gördü. Ee, beni bir rahip çiftin yanına yerleştirdiler... ...rahip çift yani protestan karı koca. Onların bahçedeki müştemilatında evinde beni misafir ettiler. Peki merak ettiler, rahibe verdiler bir bakalım bu adam ne, nasıl bir adam yani. Bilmiyorum olabilir. Rahipta da bir <gülüyor> psikoloji biliyor da yani insanlarla meşgul oluyor. Fakat tabii çok cici, çok tatlı bir çiftti. Çok böyle mesela antropoloji doktorası yapıyordu rahibe ya, çift. Ya, tabii. Yani dünya meselesini çok rahat konuşabildiğiniz insanlardı... E, fakat hanımefendi ben e, biz alışmışız ekmekle yemeye bir reçel e, ekmeğime sürdüm. de ikinci ekmeğe uzandığım zaman şaşırırdı böyle Pek, biraz yadırgardı yani ya, yeter ya yani. <gülüyor> <gülüyor> yani bir doğuda hani biz insanları yediririz ya ye biraz daha ye patlayıncaya kadar yediririz Oy. orada ikinci ekmeğe uzanınca ha, e, bir gerginlik oluyordu <gülüyor> her neyse konferansın son oturumu ...Bosna'daki savaşta ilgilendi. Bosna'daki savaş devam ediyordu ve çok yoğundu. Bir Amerikalı profesör dengeli bir sunum yaptı. Norveçli bir profesör çıktı ve e, bence hiç adilane olmayan e, tipik batı zihniyetini e, yansıtan bir sunum yaptı. Dedi ki burada iki taraf da suçlu dedi. Boşdaklar da suçlu, Sırplar da suçlu dedi. Bizim taraf tutmamamız lazım. ikisine eşit mesafede durmamız lazım. Adil olmamız lazım filan gibi bir şeyler söyledi. Dedim ki ya Rabbi galiba benim bütün işlerimin kolaylaşması burada bu konuşmayı dinlemek ve buna mukabele etmek içindi. Böyle bir his geldi Bir his geldi içime. içime. Allah'ım dilimi çöz diye dua ettim. Ya, çok ya. hulusi kalple ettiğim için o duayı hiç unutmuyorum Allah'ım dilimi çöz şu adama bir bir çift kelam edeyim dedim Her zaman İngilizceye pek akıcı konuşamam Dururum duraklarım filan Adam şeyi bitirir bitirmez sorusu olan var mı diye moderatör sordu Hemen elimi kaldırdım Biri de gördü Baya büyük bir kalabalık yani belki bin kişi var salonda Dedim beyefendi siz adil ve tarafsız olduğunuzu söylediniz ama siz zalimle mazlumu bir tuttunuz, ee, öldürenle e, katil ile maktulü bir tuttunuz. Bu çok zehirli bir taraf tutuştur. Bunu bize lütfen tarafsızlık olarak yutturmaya kalkmayın Dedim. bir Arkasından da bu minval üzre ee, yani böyle politik tarafsızlık gibi görünen şeyin aslında nasıl zalimin amaçlarına hizmet ettiğine... E, denk e, gelen üç e, beş cümle daha ettim. Aşağı yukarı bir dört beş dakika konuştum ben. E Fakat şarkı. çok enteresan bir şekilde hiç sekmedim. Hiç dilim sürçmedi. Kendim de şu anda geriye dönüp baktığım zaman hayret ettiğim bir şekilde akıcı fasih bir <gülüyor> İngilizce ile şey yaptım. Ben konuşmamı bitirdim. Noktamı koydum. Salonda ne oldu biliyor musunuz hocam? Bir alkış koptu. ...herkes adamdan hoşlanmamış... ...yani izleyici... ...adama öfke duymuş... ...fakat birisi kalkıp bunu dile getirince... ...salondan birden bir alkış koptu... ...o adam mahcup duruma düştü... ...kendini savunmaya çalıştı falan filan... ...dedim ki... ...bizim bir yolculuğumuzun... ...safahati buymuş yani meselesi buymuş... ...her şey önümüze serildi... ...her şey açıldı... ...bu adama bir cevap vermek gerekiyormuş cenab bak bize e, o fırsatı verdi, lütfetti. Tabii, o adamın öyle hmm. konuşa da bilinmiyordu. Tabii. Ama kurgu, ilahi tabii, kurgu böyle tabii. bir şey yani. Yani hayatta e, ilahi tesirler her zaman karşımıza tabii. çıkar. Her zaman yolumuzu tabii. aydınlatır. Biz sadece onları fark etmeyiz. Biz kendi nefsimizden biliyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim'in o çok sevdiğim bir ayeti var. Yani her ayetimiz güzel ama attığın zaman onu sen atmadın, sen atmadın. Allah attı diyor. Evet. Bunun idrakinde yaşamamız lazım. İyi hayatın bir sırrı da bu galiba hocam. Tabii. Gevezelik ettim biraz. Estağfurullah ne kadar güzel oldu. Hı. Yani burada çok ibretli hikayeler var yani. E, kaderin size çizdiği yol ona hayır demeyeceksiniz. Zaten o gözle baktığınız zaman onu görüyorsunuz siz. Hı hı. Yani biraz böyle yani uzaktan bakarak ya ne oluyor burada? Ben mi yaptım filan dediğiniz zaman ortaya çıkıyor. Yine bir şey geldi. Ne kahrı deste adadan Ne lütfu adam bil Umurun hakka tafiz Cenabı Cenab-ı Kibriya'dan Umurun hakka tafiz Yani hı -hı. hakkı Hakkı havale et O ilgileniyor zaten O işleri hı -hı. ne? Cenab-ı Kibriya'dan bil Ne kahrı deste adadan Ne lütfu adam bil Umurun hakka tafiz Cenabı cenab Kibriya'dan bil Bakın mesela iyi hayatta bizim beyitler küçük sözlerde ne kadar önemli tabii. değil mi yani ama bunlar süzülmüş. Tabi süzülmüş, süzülmüş e, yılların bilgili, yüz bilgili, yılların bilgili. hep geliyor Resulüki Bria Efendimize dayanıyor. Oradan akıyor hayat aşağı doğru. Her toplum bunu kendi diline, kendi Hı. yaşadığı örfe göre biçimlendiriyor. Ama hikmet aynı, hikmet bir yerde. ...bizim bilgelerimiz de oradan besleniyorlar... ...bizim... E, ...gönül sultanlarımız da oradan besleniyorlar... Ha, ...bu bir tespit... ...yani... E, ...baktığınızda adım adım gidiyor... ...peki bu tespitin... ...bizdeki karşılığına gönlümüz ferahlıyor... ...hayatı yaşarken... ...bu çağda yaşıyoruz... ...şöyle de oluyor, böyle oluyor... ...vesaire oluyor ama... ...gönlümüz ferah... ...bu gönlümüzün ferahlığını... ...sizin de mutlaka başınıza gelmiştir biliyorum... Yabancı insanlar merak ediyorlar. Bu nasıl bir psikoloji hmm. diyorlar. Hmm. Bu adam fakir bir memleketin çocuğu. Evet. İşte şu şu şu imkanları yok. Olması da pek mümkün görünmüyor. Ama bu adam çok mutlu. Hocam o, e, bir aptal da değil e, orada yani. At sırtında Anadolu diye bir kitap var. Bir İngiliz casusu gelip e, Anadolu'yu dolaşıyor. Ka Kafkasya cephesine bu Rus harbine giden askerleri görüyor. Üstlerinde doğru düz kıyafet yok, perişan haldeler. Bu adamlardaki ne şeyi ben anlamıyorum Anladım. diyor. Türküler söyleyerek diyor, büyük bir imanla savaşa evet. gidiyorlar evet. diyor. Evet işte bu. Hayatta bir savaşsa eğer hep Türk söylüyoruz yani ne olacak yani? Olur veya olmaz. Böyle bir hadise. Ha zahire olabildiğince riayet edeceğiz, esbabına tevessül edeceğiz ama yani kader böyle bir hadise işte böyle beslendiğiniz zaman onların anlayamadığı o yani her türlü hesabı kitabı yapıyor adam ama bir yerde olmuyor işte ona zıvayk yıldızın parladığı anlar diyor Tabii. yahut söndüğü anlarda olabilir yani onun, onun açısından baktığınız zaman yok ona müdahale edemiyorsun işte Veba'da mesela çok okumuştum gençliğimde birkaç defa. Mühim romanlar bunlar. Veba nasıl geldi ve nasıl gitti anlamıyor adam. Uh -huh. Çözümü yok. Akıl çünkü bunu işte Necip Fazıl büyük adam akıl olmazların zoru içinde diyor. Tabii. Bir alemki soru soru içinde akıl olmazların zoru içinde. Evet hocam bugün de bize ayrılan sürenin sonuna Aha, geldik. Sizinle çok hoş gidiyor bu sohbet. Nasıl evet olacak? hocam bu, ben de gerçekten büyük lezzet bir, alıyorum. Dilinize, e, gönlünüze bereket. Sizin de Sağ efendim yani ne Allah kadar az. Efendim haftaya devam etmek üzere. E, Saadettin Ökten hocam ve ben Kemal Seyar e, gönül sadasından hepinize hayırlı günler diliyoruz.